Namazla ilgili bir sorumuz var hocam. Namazda Fatiha suresinden sonra bir Zamm-ı sure ekliyoruz. Bu Zamm-ı sureye başlarken de ayrıca bir besmele çekmemiz gerekir mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hanefi mezhebine göre Fatiha suresini okumadan önce besmele çekilmesi nedir? Sünnettir. Yani biz birinci rekata başlarken Suhaneke'yi okuyoruz. Besmele çekiyoruz, Fatiha'yı okuyoruz. Yani bu çekilen Besmele, Fatiha öncesi çekilen Besmele sünnettir. Hı hı. Peki, Fatiha'dan Zamm-ı Sure'ye geçerken, Zamm-ı Sure'den önce Besmele çekilebilir mi? konusunda, Hanefi mezhebinde tercih edilen kanaat, yani evla olan görüş, Besmele'nin çekilmemesidir. Ancak... Besmele çekecek olsak mekruh mudur? Hayır değildir. Özellikle Hanefi mezhebine göre e, rekatın yani birinci, ikinci, üçüncü rekat, dördüncü rekat diyelim her e, Fatiha'dan önce besmele çekmek sünnettir. E, fatiha'yı takip eden Sure, zammı sure diyoruz artık okunuşa göre ondan önce besmele çekilmemesi tercih edilmiştir. Hı hı. Evla olan budur. Ancak bir kişi Fatiha'dan sonra zammı sure öncesi besmele çekecek olursa bu davranışı mekruh denemiyor. Hı. Özetle bilgi evet. budur. Yani herhangi bir zararı dokunmuyor namaza. Yani mekruh değil ancak evla olan, Hı. tercih edilen görüşe göre besmele çekilmez. Evet.